Merhaba ya Nura Ayni, merhaba. Merhaba Ceddel Hüseyin, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. Ya İmam Al-Qibleteyni, merhaba. Elhamdülillah, el-lezi hedâna, lihâdâ, ve mâkûnna, al-nehtediyel evlâ'ân, hedâna,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 لا اعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عمر داس الاسلامي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون لولوا فالاولوا وتبقى احثاله Sadaka Resulullahi fîmâ kâle kîmâ kâle, kâle nebiyü sallallâhu aleyhi ve sellem. Kıyametin gitgide yaklaştığı bu günlerde Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellemin mübarek hadî-i şerifleri bizlere ve Yol göstermekte, bizleri hidayete eriştirmekte ve başımıza geleceklerde bizleri haberdar etmektedir. Artık bu hadis-i şerifleri inanarak dinleyenler, inşallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hadis-i şeriflerde korkutulan tehlikelerden tehditlerden beri olurlar ve inşallah hadis-i şeriflerde vaat edilen müjdelere nail olurlar çünkü biz kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz Buyurduğu hadis-i şeriflere ve beyanlara inanıyoruz. Tabi amellerimizde taksirat var Noksanlıklar var Fakat imanımız inşallah Onları telafi eder Tedarik eder Allah Teala gülahlarımız yüzünden imanımızı noksan etmez İnşallah imanımızın Nurunu azaltmaz Rabbim Şu inancımıza bizi bağışlar Fazl-ı Kerem'iyle ahir zaman fitnelerinden bizi korur, muhafaza buyurur. Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifi, Berzenci Hazretleri burada, bu bapta almış. Yani, kıyamet alametlerinden, efendim, açıkça bir ibare ihtiva etmiyor ama, manen o konuya dahildir. Onun için almıştır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yadebu salihun el evvelu fel evvel Salihler yani iyi kimseler Allah bizi onlara ilhak etsin. Amen. Allah. Ee, peygamberler tabi biliyorsunuz 4 sınıf e, beş 5 vakit namazda duamızda İhdinas sıratal mustakim sıratallezine en'amte aleyhim en'amte dien ikrametin dostlarının yoluna bizi eriştir diye yalvardığımız yalvarmakla emir olunduğumuz mün'amun aleyh olan kullar Efendim başka ayet kerime destei etti billah ve men yut'illah ve'r-resul salihin <gülüyor> Bunlar dört sınıfta efendim Allah'ımızın en büyük lütfuna mazar olanlar dört sınıfta açıklanmış. Başta peygamberler ondan sonra sıddıklar, ondan sonra şehitler, ondan sonra salihler. Kur'an-ı Kerim'de dört sınıfta zikredilen bu salihler dördüncü tabakada. Bu iyi kişiler ki Peygamberler tabi e, salihlerin en başı oldukları halde yine efendim dualarında ne diyor e, Yusuf Aleyhisselam duasında tefeni müslümen ve hakkını bil salihin canımı Müslüman olarak al beni salihlere kat. Halbuki Allah'ın Peygamberi Yusuf Aleyhisselam ama yine de efendim salihlere katılması için mevlaya müracaatta bulunuyor. Salih böyle bir makam. Bu salihler, bu iyi kimseler, bu Allah dostları, efendim, kıyamet öncesinde e, yavaş yavaş, teker teker elevvelü felevvelü, hadiste elevvelü felevvelü, işte yani bir sonraki gider, sonrası gider, peşine öbürü gider, böylece gidecekler. Yani bu ne demektir? İyi kimseler azalacak. Salih kimselerin sayısı düşecek. Bir anda şu efendim birkaç sene içerisinde nice alimler gittiler, nice veliler gittiler işte bizim müşahede ettiğimiz dönemlerdeki bizim de yaşımız çok değil. Böylece efendim birbiri ardınca hepsi gidecekler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah efendimizlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. tabi ama tabii dostlar böylece gidiyorlar. E, bu da kıyametin alametlerindendir. İyiler ne olacak? Azalacak. Salihler, Allah dostları azalacak. Çok efendim parmakla gösterilecek kadar bu zamanda salih kimseler, kamil kimseler, Allah dostları, veliler Az bulunuyor. Ve tebba husaletün bir kalıntı kalacak yani e, efendim değersiz husale gibi? ki husalet-i şairi evet i temri. Hurmanın veya buğdayın nesi var? İyisi var. Kalitelisi var. Ona ceyyid diyorlar. Ceyyid. Ne demek? E, çok... İşte efendim. Kaliteli, iyi mal. Her zaman için mesela bir kuru yemişçiye bile gitsen da bir manava bile gitsen iyi mal var, düşük mal var. Hatta onun satıldığı yerler bile nedir? Farklıdır. Şimdi dersin ki bu manav ucuz satar, yarısı çürük çıkar. Efendim de bu manav pahalı satar işte kaliteli mal getirir. Dükkanlarda bile değil mi? Fiyatına göre malın malı değişiyor. Kaliteli mallar zaman için pahalı oluyor hurmanın efendim arpa'nın nasıl iyisini seçtikten sonra kötüsü kalır. Efendim düşüğü kalır. işte kuru kara kokmuş böyle değil mi? Değersiz mallar arkada kalır. Kıyametin öncesinde yani salihler deyince burada ne anlaşılıyor? Kaliteli Müslümanlar. Ne demek? Yani bundaki kalite ne? TSE belgesiyle ne olmuyor. Bir, bir, bir Müslüman salih olmak için, salih vasfına sahip olmak için gidip de bir yere müracaat edip de bana bir belge verdese böyle bir şey var mı? Yok. Bunu kimden alacak? Allahu Teala'dan alacak bu belgeyi. Allahu Teala efendim onu dostlarına ne yapacak? ilhak edecek. Ne vakit? O dua edecek. Ya Rabbi beni dostlarına kat diyecek. Dua ile de kalmayacak. Ondan sonra ne yapacak? Gayret edecek. Hem dua edecek, hem de salihlerden olmak için gayret edecek. Efendim, gayret edecek. Bu gayretin en başında ne geliyor? Salihleri evvela sevecek. Bir defa sevmediği zaman da hiç bunun salihlere ilhak olma ihtimali Söz konusu değil, çünkü sevmiyor onları. ''Elmeru yuhibbul kavme ve lemmâ elhakmîm'' dediler ''Ya Rasûlallah, bir adam bir cemaati çok seviyor ama amelde onlara yetişemiyor. Onlar gibi gece teheccüde kalkamıyor, onlar gibi ibadetler yapamıyor, onlar gibi zikirler edemiyor, onlar gibi hayırlar yapamıyor. Çok seviyor ama onlara katışamıyor, amelde yetişemiyor. Bunun durumu ne olur? buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem el mermi habbe kişi sevdiğiyle beraber olur sahabe-i bu hadise sevindikleri kadar hiç bir hadise sevinmediler çünkü neden biz de dediler Muhammed Mustafa'yı seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i seviyoruz Ömer'i seviyoruz Rıthman'ı seviyoruz Ali'yi seviyoruz dıdlanullahi mecmu'ayn ama Hulefa-i Raşidin gibi yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dört büyük halifesi gibi amele e, tabi muvaffak olamıyoruz Diğer sahabede kendi aralarında tabaka tabakadır. Ama ne zaman ki kainat efendisi buyurdu ki sevdiğiyle beraberdir, seven sevdiğiyle beraberdir. O zaman bunda ümit var. Onun için evvela salihlerden olmak için dua edecek, gayret edecek. Gayretin başında ne muhabbet besleyecek? Allah'ın dostlarını evvela ne yapacak? Sevecek. Velileri sevecek alimleri sevecek din alimlerini Allah'ı bilenleri, arifleri, alimleri salihleri sevecek, severse inşallah o sevgisi onu sevdiklerine kavuşturur onun için İmam Şafi'in radıyallahu anh ne buyurdu ve hibbus salihine velestu minhum lealli anan alevihim şefa'ah ve men ticaretuhul ve Salihleri seviyorum ama onlardan değilim. İmam Şafii diyor. Nasıl onlardan değil? Halbuki onların başında gelenlerden. Hem mezhebi imamıdır hem dört kutuptan biridir hem velayeti var kemalatı var. Büyük insan İmam Şafii. Radıyallahu anh. Efendim, her gece Kur'an'ı hatmeden, her gün Kur'an'ı hatmeden değil mi? Anlatıyoruz size ki Ramazan olunca Günde iki atim yapıyormuş. Günde. Böyle bir insan ne diyor? Ben salihleri seviyorum ama onlardan değilim diyor. Tabi tevazu olsun için. Ola ki şefaatlarına nail olurum bu sevgi sebebiyle, onların ahirette yardımlarına mazhar olurum diyor. İşi gücü günah, ticareti masiyet. Yani kazancı ne? Gülah, işi gücü günah yani. Bir adamın ticareti ne demek? Onun ameli işi. Onun efendim hacı necer olduğu meşkalesi. Bir adamın masiyetse, işi gücü günahsa ben öyle kimseleri sevmiyorum diyor. Ama peşinden de ne diyor? Gerçi bizim de ondan sermayemiz müşterek diyor. Ne demek istiyor? Yani benim de işim gücüm günah diyor ama kendim de olsam nefsimi de sevmiyorum, değil mi? Nefsimi de sevmiyorum, işim gücüm günahsa. E, ticaretin masiyet olanları kerih görüyorum ama sermayede müştereyi zahiri dava diyor. Ama ne diyor işin başında? Salihleri seviyorum, günahkarları sevmiyorum. Tabi burada şahısları sevmek, şahıslara buz etmek manasından ziyade vasıfları sevmek yani. Salah vasfını seviyorum, efendim e, masiyet vasfını efendim, sevmiyorum. Ahmed ibn Hanbel radıyallahu an o da Hanbeli mezebinin sahibi müstehid o İmam Şafii'nin talebesiydi. Ahmed ne Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesiydi. İmam Şafii kimin talebesi? İmam Muhammed'in talebesi. İmam Muhammed kimin talebesi? İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu taala'nın talebesi. Bunlar efendim o şimdi bu bu mezhepler birbirle çatışır mı? Bu mezheplerle çatışır mı birbirlerinin talebeleri? Efendim o da ona cevap veriyor. Diyor ki, Tühib bu salihine ve enteminim. İmam Şafii diyor, Mubarek diyor. İyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Demin dedi ya ben onlardan değilim ama seviyorum. O da diyor ki cevapta, Tühib bu salihine ve enteminim. Muhibul kamilul hak bil jama'a ve tekrar ve intijaratul maasi hamakallahu min hadal bi'dağa. Sen diyor, efendim. Ee, i̇yileri seviyorsun, sen de onlardansın. Neden? Çünkü bir kavmi seven, sevdiği cemaata mülhaktır. Katılmıştır. Elhamdülillah. Yani sen zaten ben Allah'ın dostlarını seviyorum dediğin anda onlardanım demeye geliyor. Ne manada? Muhibbul kavmi hülhak bil cema'a. Cemaata katılıyorsun sen de, sevdiğin için. Kimi seviyorsun? Davulcuyu, zurnacıyı efendim aşnacıyı fişneciyi sevmiyorsun He? kim seviyorsun salihleri seviyorsun velileri seviyorsun alimleri seviyorsun e ben onlardan değilim e Resulullah buyuruyor seven sevdiğiyle beraber tamam inşallah yeter ki o sevgiyi zedeleme o sevgiyi azaltma İmam Rabbani ne buyuruyor kuddisesi ruhu evliyanın reislerinden 70 bin evliyanın serdarı pürnaz eğer diyor, müridine mektup yazıyor, bize karşı olan sevgin zerre kadar azalıp da ibadetlerin de dünya kadar arttıysa boşuna diyor. Ama diyor, ibadetlerinde hafif gevşeklik olsa da bize karşı sevgini artıyorsa o sevgiye onu inşallah telafi eder diyor. Demek ki sevginin azalması büyük tehlike, telafisi yok. Tedavisi yok. Ama sevgide ilerleme kaydedildikçe diğer kusurat kusurat inşallah telafi olur biznilla. Evet. Çünkü e, sevgi acayip bir şey. Sevgi. E, tabii ki seven elin Seven sevdiğini ne yapar? İtaat eder. Men habbe Seven sevdiğini ne yapar? Çok yad eder. Hatırlar, unutmaz. E Bu sevginin kuralları var. Sevgide kuru laflan olmaz. Ben salihleri seviyorum. Sahilleri seviyorsun ama hiç onların nişanından üzerinde bir eser yok. Kuru kuruya sevmek olmaz. İlla ki o sevgi ne yapar? Neticede sevdiğinin efendim nişanlarından bazı eserleri sana çeker, getirir inşallah. Onun bereketlerinden bazılarını sana sirah ettirir inşallah. Evet. Kimde kim aşktan bir eser var durur Aşık akıbet maşuka anı erdirir. Yani kimde aşktan, muhabbetten bir eser var. O sevgi, farklı muhabbet, aşırı sevgi ne yapar? Neticede sevdiğine onu koşturur inşallah. Evet. Onun için efendim, bu sevgiyi, bu sermayeyi muhafaza edelim. En büyük sermayemiz Allah dostlarını nedir? Sevmemiz. Bu sevgi bize onlara... Benzemeyi kazandıracak inşallah. Onlara itaatı, onlara ittibayı, onlara uymayı. Hep bunlar hep sevginin getirileridir. Sevgi varsa bunlar peşine gelmelidir. Gelir zaten gelmiyorsa e, o sevgi sahtekarın iddiasından ileri geçmez. Dava delilsiz batıl olur. Efendim la ila evliya. Ey inananlar hem kendi düşmanlarınız hem de benim düşmanlarımı dost etmeyin. Yülkûn eyleyin bil meveddeti, onlara efendim meveddet, muhabbet ilka etmeyin. Efendim aranızda bir sevgi bağlantısı gösterecek hareketlere girmeyin. Efendim? Fakat keferû bimâ câekûmnel hak. Size gelen hakkı, size gelen hakikati, size Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen en büyük dini İslam'ı inkar ettiler. Sizin sevgili peygamberinize sövdüler, hakaret ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin maneviyatınızı, mukaddesatınızı hiçe saydılar. Efendim, sizi adam yere koymadılar. E, siz şimdi bunların dini merasimlerine, Noel onların dini merasimidir. Dolayısıyla onlara iştirak etmeniz, katılmanız, kutlamanız, beğenmeniz, benimsemeniz, bir şekilde bulaşmanız, karışmanız, bu sevgiyi, Dostlara karşı olan sevgiyi zedeler. Düşmanlarla sevgi, dostlarla olan sevgiye zıt düşer. Çünkü ne diyor şair? تُحِبُّ عَدُوبِيثُ مَتَزْعُمُ مَا اَنَّنِي اُحِبُّكَ اِنَّ الْعَقْلَ مِنْكَ Hem benim düşmanımı seviyorsun, sonra benim de seni sevdiğimi sanıyorsun. Senin aklın diyor, başından gitmiş. Kafan yerinde değil. Çünkü akıl e doğru bir akıl, efendim bir adamın düşmanını seveceksin, ondan sonra o adamın da seni sevdiğini sanacaksın. Yani Allah'ın düşmanlarını, Muhammed Mustafa düşmanlarını sallallahu aleyhi ve sellem seveceksin, ondan sonra Allah Resulü de beni sever zannedeceksin, itikad edeceksin. Bu çok yanlış bir inanç olur, akıl sahiplerine yakışmayan bir fikir olur. Sizlerde elhamdülillah aklınızı peynirlen ekmekle yemediniz elhamdülillah. Şu ana kadar aklınız başınızda. Allah aklınızı zayiatmaktan muhafaza etsin. Evet. Ahiret aklınızı, di İslam aklınızı, din aklınızı başınızda daim etsin. Evet. Bu akılla düşmanlara meyletmezsiniz. İnşallah. İnşallah bu konuda efendim hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ben biliyorum. Biliyorsan da bilmeyenlere hemen ulaştırarak birkaç kişinin olsun. Değil mi? Düşmanlara benzemesine Efendim merasimlerine katılıp kutlamasına bilerek bilmeyerek bu yanlışa düşmelerine razı olmadığınızı gösterirseniz inşallah Allah sizin de neslinizi muhafaza eder, siz azırsanız Allah size acır, Allah sizi de kafirlere benzeme vartasına düşürmez inşallah Onun için acıyalım, bu konu üzerine duralım, yani salihleri sevelim, salihlerle beraber olalım Tamam, salihler tek tek gidecek, ayrılacak Dünya terk edecek, netice de ne kalacak? Hurmanın, efendim arpa'nın bozuğu gibi, efendim basit düşüğü kalitesizi kalacak. Yani insanların da salihleri gittikçe fasitleri bozukları talihleri, yani salihin zati talih geçiyor, kötüleri kalacak. Hakikaten nerede? Hesapları yaparsanız, nispetleri vurursanız, o orantıları bulursanız, bakacaksınız ki gün geçtikçe iyilerin oranı düşmüş ve düşmeye devam ediyor. Düşüş artıyor, kötülerin oranı yükseliyor. Evvelce şu kadar veli varken, şu kadar alim varken şimdi birkaç taneye düşmüş durumda değil mi? Parmakla gösterilecek kadar az. Allah onların da efendim, yokluğunu bize göstermesin. İnşallah... Onların da illaki yok olacaklar tabii ki her kül külün hepsinde her canlı ölümü tadacak onların yerini dolduracak nesiller salihler yetiştirmeyi bize nasip etsin yoksa sen salihleri yetiştirmedikten sonra öbür salihler şu andaki salihler kıyamete kadar baki değiller salihler gidecek ama tabii ki kıyamete yakın çokça efendim e, ahirete gidecekler olacak ve Kötü mal gibi kötü insanlar efendim geriye kalacak. Kötü döller fekal efemin benim. Halfun peygamberlerin ardından sıttıkların, şehitlerin, salihlerin ardından kötü döller türedi Allah buyuruyor. <gülüyor> Da'u salah. başta namazı zayi ettiler. Namaz mefhumunu kaybettiler. Namaza devam etmediler. Kimisi iman etmediler, kimisi vaktine kılmadılar. ...şehvetlerine uydular, nefislerinin isteklerine tabi oldular, nefislerinin canlılarının istediği şeylerin ardına düştüler. Canım ne istiyor içki, canım ne istiyor kumar, canım ne istiyor zina, canım ne istiyor şarkı türkü eğlence. Efendim, gecelerini, günlerini, saatlerini, ömürlerini, o nefsani isteklerini tatmin uğrunda harcadılar. Fesefe el gayya Yakında bunlar cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklar Allah buyuruyor Allah bizi o döllerden etmesin Bize de öyle döller nasip etmesin Allah nesillerimizi de salihlerden etsin Bak çocuklarımız var onlardan çocuklarımız olur Kıyamete kadar kimimizin nesli devam edenlerimiz olur Allah salihler zümresinden ayır hariç kılmasın Rabbimize yalvaralım Rabbimize dua edelim İnşallah salihleri seversek Salihlere tabi olursak Onların muhabbeti, onların sevgisi, onların itaati, onların ittibağı bizim neslimize de sirayet eden bir bereket olarak kalır. Ardımızdaki nesiller de yolda kalır inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif böylece bitti. Bu hadis-i şerifi Bukhari rivat ediyor. İmam Ahmet İbni Hanbel rivat ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivat ediyor. Anabi Hurayra radıyallahu anı. Ebu Hurayra meşhur sahabi, hadislerin ekserisinin rabisidir. Ondan kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taqu musaatu hatta yekunuz zühd rivayeten vel vera'u Bu da başlı başına bir cilt kitap yazılacak kadar yarım satırlık bir hadis ama manasını açmaya kalksan şerhi uzun gider. Ne buyuruyor? Kıyamet kopmadan züht mefumu rivayette kalacak, verah mefumu tasanurdan ibaret olacak. Şimdi bunu açacağız, sizin anlayacağınız dile çevireceğiz. Efendim, kıyamet kopmadan züht rivayet olacak. Ne demek züht rivayet olacak? Yani bir de var züht nedir? Züht yani dünyaya karşı e, meraksızlık. Mailsizlik, isteksizlik dünyanın lezzetlerine karşı efendim tabi bunun mertebeleri var mertebeleri var işte haramlara karşı olursa umum müslümanlarda da olan bir e, haldir efendim fazla mubahlara karşı olursa hususi velilerde olan haldir efendim giyecekte de, yiyecekte, de, içecekte de, evde, arabada şimdi diyelim efendim dünyaya fazla düşkün olmamak yani zaruret miktarıyla yetinmek iştahını ahirete saklamak. Hani yokken değil. Yokken zaten efendim daha da evliyalık kolay olur demişler ya. Onun gibi yokken zaten efendim fakirdir. BMW alacak parası yok. Efendim şeye biniyor. At arabasına, eşek arabasına biniyor. Ondan sonra işte ben bak hiç dünyaya meyletmiyorum demesi bunun manası olur mu? Olmaz, paran olunca görüşürüz derler ona. He. Dolayısıyla elinde imkanı olmayıp da ben dünyaya soğuk adamım, meylsizim, isteksizim, ben hep ahireti dert etmişim demek bu bir anlam taşımıyor. Elinde imkanı olduğu halde ne gibi, kim gibi? Hazreti, Ömer gibi, radıyallahu anh, ne buyuruyor? Levşeytü kuntu, etyabekum tamamen ve ehsenekum libasa ve lakinni estepkî tayibatı istesem en güzel yemekleri yerdim en güzel elbiseleri de giyerdim e, Onu zamanında en büyük fetihler oldu en büyük ganimetler bektülmala efendim nakli oldu Onu zamanında kayser'in kisra'nın saltanatları da efendim elden çıktı müslümanların eline geçti elhamdülillah Onu zamanında Resul-ü Efendimiz'in haberleri evvelce konuştuk bunları Dolayısıyla o kadar hazine, o kadar ganimet içerisinde emir müminin olan o zat nasıl yaşadı? He? Nasıl yaşadı? İşte sofrasından bahsederken konuşuyorduk değil mi? Rum kralının elçisi geldiğinde, efendim bunu e, misafir edin buyurduğu zaman ne dedi? Ben dedi, emir Emirül Mümin'le yiyeyim. Ne düşündü? Zaten açım uzak yoldan gelmişim, şimdi beni gönderecekler bir yere orada da yemek pek az olursa. Doymayabilirim onun için halifeyle yersem yemek bol olur zannetti. Ne gibi? Kralın sofrasında Kayseri'nin sofrasında yesem gibi düşündü. Ama Azri Ömer dedi ki sen bilirsin ama zararlı çıkacaksın. Çünkü neden? Efendim biz misafire fazla ikram ederiz. Kendimiz fazla yemeyiz. E misafire ikram babından daha nasibin fazla olacaktı. Ama sen benle istedin. Gel buyur benim soframada Efendim, açık misafire. Elçiye ceval yok. Elçiye hürmet var. Efendim ne, neticede Baktı ki bir kırık Bir kuru çörek geldi Onu da ortadan kırdı buyur Herif dedi Keşke öbür davete şeye gitseydik Teklifi kabul etseydik ha, Yemek durumu bu Üstündeki elbise durumu efendim ne diyor Hutbe okuyordu hutbeye çıktığında diyor Üzerindeki yamaları sayıyorduk diyor Bir seferinde 12 yama saydık Üzerinde 12 yama saydık bir keresinde Hazreti Ömer bu Radıyallahu anh. Fakirlikten mi? Halife, devletin kasası, Beytülmal'daki hazinedeki durum, o şaha kalkmış. En zengin zamanı, hazinenin az Ömer zamanı, radıyallahu anh. Elbise mi bulamadı, kumaş mı bulamadı? Dünyanın en iyi kumaşları o zaman bütün ganimetler alındı, gelindi. E Demek ki işte budur yani, elinde olduğu halde, imkanı bulunduğu halde, efendim, isterdim, isteseydim, en iyi yemekleri de yerdim, en güzel elbiseleri de giyerdim, ''Ve ben lezzetlerimin sürekli olmasını istiyorum.'' Çünkü bu lezzetler, efendim geçici. Bir yemeğe yiyene kadar boğazından geçene kadar. Lezzet nerede? İnsanın lezzet aldığı noktası nerede? Şuraya kadar gelse yemek lezzet var mı? He? Sen ona bakarsın o sana bakar. Bir şey yok. Ağzına koyduğun zaman da şu boğazından geç. lezzet şuraya kadar. Şuradan aşağı indikten sonra lezzet var mı? Külfet var. Efendi Hazreti buyurduğu gibi Kudsesur'u bazı tıkanıyor diye yerken anlamıyor. Sonra tıkanınca, efendim nefesi tıkanınca, kabuz olunca, midesi şişince, gaz yapınca ne diyor? ya şunu bir kapağı olsa da açsam bir kerede çıkarsam ya. İyi ki de öyle değil. Öyle olsa tabii devamlı doldurup boşaltır tabii bu sefer. Bunda tabii zorlanıyor tabii. Elinde değil, ithalat ihracat elinde değil ithalat elinde ihracat elinde değil bu sefer tabi bir istiyap attı var o sıkışınca gitmiyor daha dolayısıyla efendim lezzet şuradan geçene kadar şu kadar bir şey lezzet e şimdi bu devamlı mıdır e ondan sonra efendim elbise e giyiyorsun kumaş bir zaman sonra yıpranıyor, eskiyor. devamlı mıdır değildir Ondan sonra ölüyorsun, öldüğün zaman da elbiselerin, en iyi elbiselerin ne oluyor? Kalıyor en iyi arabaların kalıyor, en iyi eşyan kalıyor. Hem de arkadakilere kalıyor. Ar arkadakilerde de senin sevdiklerinse, hadi bir derece, bir de sevmediklerine kalıyor değil mi? Çoklarınınki kime kalıyor? Sevmediklerine kalıyor. Evet, Onun ölümünü bekleyenlere kalıyor. O bu yandan yığıyor, o kendisi için yığıyorum zannediyor. Halbuki en valluna ali devil vereseye topluyor. Topladığı malları kim için topluyor. Arkadakilere bir de <gülüyor> topladığını da yiyemiyor, harcayamıyor. Böyle de bir hastalık var. Biter diye korkuyor. E zaten ömrü bitiyor o arada. Hepçi kalıyor. Yani hepten mantıksızlık. Hiç olmazsa sağlığında kullansa biraz o da bir yani bir nevi istifade olur. Bunu hepten arkaya bırakıyor. Dolayısıyla ben lezzetlerimin geçici olmasını istemiyorum, lezzetlerimin sürekli kalmasını istiyorum. Buyuruyor. Razı İşte zühd bu. Şimdi zühd nedir? Dünyaya karşı soğukluk, meyilsizlik, isteksizlik. Efendim dünya malına, zinetine, süsüne. Ama tabi şu inallı nasur bu şevak minel nisav el benin ve el kalan tiri el mukantara minel zabi ve el filda ve el kaili el musaveme ve el nami ve el harf. Kur'an ı Kerim bunları beğendirken. Efendim e, insanlara e, Efendim e, Çocuk sevgisi, kadın sevgisi Altın gümüş sevgisi Efendim at at sevgisi Şimdiki atın yerini ne aldı Kimi ne yine at devam ediyor Şimdi arabalar Arabalar aldı tabi attan beter Efendim araba sevgisi diyelim e, Mal sevgisi Yani hayvancılıkla uğraşanlara Davar sevgisi Efendim ekincilikle uğraşanlara ve sevgisi Ekin, toprak, mahsul sevgisi, yani ticaretle uğraşana dükkanı, ne işi gücü, bunların nesi var efendim e, insanda bunlara karşı bir mail var, bunlara bunlarda bir zinet var, bunlarda bir albeni var, süs var, çekicilik var, insanı çekiyor. Allahü Teala da bunlardan helal ve mübah şekilde müsaade efendim istifadeye müsaade ediyor, ancak gayri meşru olmasın buyuruyor. Ve lakin Allah'ın dostları meşruda da ne yapıyorlar? Meşrut dairesinde de efendim tasarruf yapıyorlar. Onu da tüm kullanmıyorlar. Ne yapıyor efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bir <gülüyor> hasb ibn Adem'e ükülâtun yukûm nebiha sulbe Adem oğluna belini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yemek yeter. Yani namazını kılacak, işine gidecek, ihtiyacını görecek kadar yemek lokmalar Adem oğluna yiyecek olarak yeter. Efendim, yok illa da ben öyle birkaç lokmayla idare edemem derse -inkâne, e ve imkane velabudde mutlaka yemem lazım diyorsa o zaman fesülüsün, cıtaan ve fesülüsün içrab nefes üçte birini mideyi üçe bölsün. Üçte biri Yemeğe ayırsın üçte biri Suya ayırsın üçte biri Nefese ayırsın Midede yine boşluk lazım ne için üçte birinin Nefesi için Hadi şerif buyuruyor E şimdi Zühd sahipleri ne yapıyor birkaç lokmayla İdare ediyor işte adamlar e, Çile çıkarıyorlar çile dedikleri nedir yani Erbaine giriyorlar Efendim 40 gün 40 gece ibadet yapıyorlar Allah'ın dostları Efendim ne biçim yerler görüyorsunuz bazı gidiyorsunuz Falan zatın çilehanesi işte efendim Çamlıca'da var, Hazreti Muhammed Hazretleri'nin çilehanesi, işte efendim Bursa'da İsmail Hakkı Bütün velilerin neşi var? Böyle ibadet ettikleri yerler var. Efendim, e, Ahmet Yesevi Hazretleri, Kudüs'ün ruhu, Ahmet Yesevi büyük veli. E, 60 yaşından sonra o çilehaneden çıkmadı. 60 yaşından sonra dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu yaşa kadar dünya üzerinde gezdi. Bundan sonra dünyayı görmedi. Bana bundan sonra yaş Allah nasip ederse, ben ne yapayım o yaşı toprağın altında geçireyim dedi ve hiç çıkmadı o inziva yerinden tekesinden kudüsüsün ruhu kaç yaşına kadar yaşadı? Sana bana sorsalar dek aa orada nefessiz havasız birkaç senede gitmiştir 120 yaşına kadar yaşadı. 60 sene yukarıda 60 sene aşağıda mübarek. Ha, çıkmaya imkanı var her şey var ama efendim böyle bir içtihat yaptı ince vahyete gelir defaatla bunu sorar buyurur ki bu adamlar akılsız mıydı haşa en akıllı insanlar onlar bu adamlar deli miydi bu adamlar bilmiyor muydu yaşamayı yemeyi içmeyi zevk safa'yı bilmiyor muydu <gülüyor> niye onlar efendim devamlı oruca niyet ettiler akşamları birkaç efendim e, hurmayla, bir, bir iki zeytinle e, bir lok, iki lokma ekmeği zeytin yana basarak öyle Allah'ın dostları ki o da diyor mecbur olmasa iftar etmek onu da yemeyeceğim ama bidat olmasın diye sünnete ittibaren mecburen iftar ediyor. Mesela Ademoğluna yeter diyor birkaç lokma ki belini ayakta tutabilsin, işlerini aksatmasın, vazifelerini ihmal etmemesi için e, efendim o kuvveti temin edecek birkaç lokma yeter. İşte bu zühd. Ama diyor illa da yiyecekse üçte birini yemeğe ayırsın. Üçte birini suya, üçte birini nefese. Şimdi durum ne bizim? Ben diyorum devamlı 3'te 3'ü yemek, suyu da dışarı dökmek, nefeste tıkanmak, bas bas bağırmak. Damallar tıkanaraktan hastaneye zor kavuşmak. Mesele bu. Eçini bunun zühtünü bırak da mubahını da gel. Mubahı nerede bunun? Mubahı üçte bir yemek. Mubahı. E ondan sonra e, tümünü tıkattığın zaman israf. Ondan vücuda israf, malay israf, her şey israf. E hastalık, bütün hastalıklar neden çıkıyor? Tokluktan. Fazla yemekten bütün hastalıklar. Şimdi gidersen ne diyorsan efendim şunu periz, şunu periz, şunu periz. Efendim neyse kolesterolun çıkmış, şunun çıkmış, bunun çıkmış. Bütün yükseklikler efendim, e, itidel haddini bozan ölçümler hep yemekle alakalı şeyler. Onun için zühd, mubah olanlardan da kendini kısıtlamaya tabi tutmak. Mubah olanlardan da. Fazla mubahlara da gitmemek. Mesela gece efendim yatsı namazını kıldım mı... Hemen uyuyabilirsin. Farzı bitti değil mi? Yatsıdan sonra bir farz namaz daha var mı? Vitir var. E vitiri de kıldın. Vitiri kıldıktan sonra bir farz vazifen kaldı mı? Yok. Ondan sonra vurdun kafayı, yattın. Ne zamana kadar yatman mubah? Sabah namazını yetiştirecek kadar bir saat işte güneşe yarım saat kalaraktan kalkıp da abdest alıp da namazı kavuşturabilirsin. Bu saate kadar uyuman nedir? Mubah. Mubah ama şimdi bu kadar uyunulur mu? allah Teala gecenin tümünü de e, uyumak için mi verdi? Gecenin bazı saatlerinde kalk Rabbin için secde et, uzun uzun teşbih et. Değil mi? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar efendim, uyuyordu? Çoğu zamanını ibadetle geçiriyordu. Kum Kumbi leyle illa kalila. İşte gece hep ibadetle kaybol, ol azını uyu nisfau bazen yarısını evin kusmunu kalayla bazen yarıdan da azını aleyhi bazen yarıdan fazlasını durumuna göre insan bazı yorgun olur bazı hasta olur bazı yor, efendim uykuya muhtaç olur bazı olmaz işte dengele kendini ama ibadetlerini ihmal etme buyuruluyor. E şimdi mubah nedir? Efendim sabah namazını e, yetiştirecek kadar uyumak. E ne yapıyorsun? Sabah namazda yatakta geçiyor. Gecenin başında yatmaz. Gündüzün başında kalkmaz. Ne olacak? Efendim sabah 8'e kadar 9'a kadar e, namazda geçirir. Tabi o mubahtan çıkıyor o zaman. Farzı geçirten bir uyku mubahtan çıkıyor. Nereye giriyor? Harama giriyor. Ama züh nedir? Züh mubahları da kısmak. Yani benim bu gece 8 saat uyumam mubah ama... E ben bunu 5 saat uyuyayım, 3 saatte ibadete ayırayım işte zühd. Daha zahitleri var, o efendim 4 saat, e, saat uyuyor, öbürü 3 saat uyuyor, öbürü 2 saat uyuyor, 1 saat uyuyan var, hiç uyumayan var. Allah'ın ne dostları var, bunların dereceleri var, mertebeleri var, biz de seviyoruz onları, Allah bizi sevdiklerimize bağışlasın. Evet, dolayısıyla kıyamet kopmadan zühd rivayet olacak ne demek? İşte bu anlatıyoruz ya menakıptan, kerametlerden, efendim, Allah dostlarının hallerinden, hareketlerinden size vaazlarda konuşuyoruz ya buna ne deniyor? Şimdi bizim bu anlattığımız nedir? Rivayet, yani rivayet ne demek? Diyoruz ki işte İmam Şafii her gece hatim yapardı. Rivayet ettik. i̇mam Azam Efendimiz 40 sene yatsın abdestiyle Sabaqlardı. Bunlar ne oluyor şimdi bunlar? Rivayet. Yani ne demek? Bunlarla amel eden adam kalmayacak deme. Sadece ne var? Anlatmak, nakletmek. Zühd nerede? İşte sahabe arasında bile şanlı ömer efendimiz, on sonra Ebu Zer radıyallahu. Anh, değil mi? Meşhur Ebu Zer, duydunuz onu? Radıyallahu an zahit, dünyaya meylsiz efendim. İş dünyanın Efendim tantanasından uzak yaşamış tek başına yaşayacak tek başına ölecek tek başına dirilecek Buyur Resulullah onun için sallallahu aleyhi ve sellem Rebeze'de vefat etti o büyük zat onun gibi e, nice sahabeden mevcuttu sahabeden sonra da tabiin, tabi'in bunlarda da mevcuttu tasavvufun tarikat dediğimiz müessese şimdi mesela diyorlar ki Resulullah zamanında tarikat yoktu diyorlar değil mi? Efendim tasavvuf yoktu diyorlar. Böyle iddia edenler var. Böyle konuşanlar var. ha Ama bu ne demektir? Efendim diyorlar ki Efendim Resulullah'ın zamanında mezhep yoktu. Doğru mu bu? E şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi zamanında zaten vahiy geldiği için he Vahiy geldiği için herkes e, meseleyi ona aktarıyordu. Ama ona ulaşamayan mesafe açısından uzakta olan bunlar ne yapıyor? Hz. muaz adı Radıyallahu anh muaz Cebel'i Yemen'e gönderirken vali olarak sordu ona ki bir metakızı ya Muaz gittin oraya kadı oldun vali oldun orada. Neye dayanarak hüküm vereceksin insanlar arasındaki karışık meseleler diye. Neyle halledeceksin? Çözüme efendim, kavuşturacaksın. Buyurdu bir kitabillah Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Hafızım. Bütün Kur'an'ı biliyorum. Manalanı biliyorum. Hz. Muaz sahabenin fukahsından, ulemasından Müstehitlerden. Dolayısıyla ben Kur'an'da bulduğum hükmü veririm. Tamam. Peki dedi ki Kur'an'da o meseleye dair bir beyan bulamazsan ne yapacaksın? Asıl soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir sünneti Resulillah. Dedi Allah'ın Peygamberinin sünneti ben sizden çok hadis-i şerif biliyorum. Bu bildiğim hadis-i şerifler sizin tatbikatınız. Sizden gördüklerim yanınızda yetiştiğim kadarıyla bu bilgiyle çözüme kavuştururum. Dedi ki peki فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ف۪ي سُنْنَةَ Resulullah diyor ki Benim hadislerimde de benim sünnetimde, icraatımda, tatbikatımda veya görüp de sessiz kaldığım olaylar, hadiseler, zımnında O karşılaştığın olayla ilgili bir bilgiye rastlayamazsan ne yapacaksın? He? Ne dedi Hz. Muaz? اَجْتَهِ <gülüyor> دُرَعِيۜ O zaman görüşümü kullanırım dedi Ne demek o? İçtihat yaparım. Yani ayetten, hadisten bildiğim bir meseleye o meseleyi kıyasla uydururum. Ortak noktayı bulurum. Onunla meseleyi hallederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona olur mu öyle şey mi dedi? Yoksa ve Vefeka Rasûle Rasûlillah Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın Resulü olan Yemenlilere elçi olan Muaz'ı hidayete muvaffak etti dedi. Demek ki Resulullah'ın zamanında istihat var mıydı? Vardı. Hz. Muaz Resulullah'ın zamanında bile, çünkü Medine'de neresi, Yemen neresi? O arada o zaman telefon yok, cep telefonu herkes arasın birbirini. Ne yapacak? Bir meseleyle karşılaştı. Oradan oraya çözümü sordurulsa, kaç ay sürer? Cevabın gelmesi kaç ay sürer? Burada bu mesele beklemez, önemli bir konu ortaya çıkar insanlar arasında. Ee, Hz. Muaz ne dedi? reyimle istihat ederim yani o rei neye dayanıyor tabi Kur'an ve sünnete dayalı bir rei alim olduğu için ee tasavvuf tasavvuf var mıydı efendim tasavvuf tasavvuf nedir tarikat tarikat var mı tarikat nedir tarikat nedir tarikat yoldur ne ee tarikat adı olmayabilir mezhebin adı olmayabilir ona sonra ne isim verilir o önemli değildir mesele nedir o müessese o kurum o kuruluş tatbik safhasında mıydı bunu anlayacaksın e şimdi tarikat nedeni var? Tarikata girdin. Ne diyorlar sana? Ne diyor sana? Yüz kere estağfurullah de. Var mı hadislerde estağfurullahın fazileti? He? Ne diyor sana? Yüz kere la ilahe illallah de. Beş bin kere la ilahe illallah de. E var mı la ilahe illallah demenin fazileti? Var. Ne diyor sana? Murakabe yap. Yani düşün Allah'ın seninle beraber olduğunu, yakınlığını, akrabiyet, maliyet. Var mı bunlar? Ve tefekkarun. Tefekkür ederler diyor Kur'an-ı Kerim, değil mi? Benim kullarım fi'l göksemaat ve arz göklerin yerlerin yaratılışını düşüne düşüne yaratıcıyı bulurlar. Murakıb hep. Rabuta, rabuta nedir? Efendim, Allah için sevdiğin mürşidini Allah için düşünmek, kendini onunla beraber hissetmek. Yani mürşidinin yanında farz ederekten onu Allah'ın bir kapısı olarak, aynası olarak kabul edip feyizlere ondan inikas tarikı ile yansıma yoluyla kavuşmak ve nailiyet var mı bu? olmaz mı işte sahabe-i kiram rızvanlı âlim ecmaîn Resulullah Efendimiz'e geliyorlardı Ya Resulullah seni öyle seviyoruz hiç unutmuyoruz uykumuzda, uyanıklığımızda hatta Hazreti Sıddık diyor abdest bozarken bile seni bir an gözümden silemediğim için kazay acetimi yapamayacak duruma geldim çarem nedir Ya Resulullah hiç unutamıyorum seni sevgi bu zaten samimiyet bu zaten muhabbet bu zaten onlar öyle seviyorlardı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem he? Böyle bir sevgi, rabıta o sevgi bağlantısı. Zaten o yani zorla yapılacak da bir şey değil. Tabii doğal olarak kendiliğinden gelecek bir hatırlama. Ne var bunda? Efendim? E şimdi dolayısıyla asr-ı saadette tarikat ve tasavvufun karşılığını kelime olarak bulmak isterseniz hangi tabiri tutacaksınız züht yani hadislerde tasavvuf tarikat diye geçmez ne diye geçer züht züht ne demek dünyaya karşı soğukluk efendim Allah'ın zikrine önem vermek amelli salihe devam etmek efendim yalnız burada en büyük mesele yani dünyanın fazla zinetlerini aşırı mubahları terk etmek mubahlara da hudut koymak bu mübahdır helaldir diye her şeyi yiyip içmemek, giymemek, ne yapmak? Onda tasarruflu, iktisatlı davranmak, iştahı lezzeti ahirete saklamak, orada kazanılan vakitleri Allah'ın zikrine, ibadetine sarf etmek. Zühd bu. Evet, Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar: "Ezhedün Nas." İnsanların en zahidi. Efendim, sofisi salih'i diyelim. Efendimiz sofi manası veririz. Zahide. Kimdir? Men lem yensel kabura vel bila. Kabri hiç unutmayan ve çürüyeceğini hiç aklından çıkarmayan. Çünkü neden? Kabri düşünmek, ölümü düşünmek, çürümeyi düşünmek, değil mi? İnsanı ne yapıyor dünyaya karşı? Soğutuyor. Şimdi, haramlardan sakınmak, takva. Milakudinikumulvera. Dininizin temeli takva. Bu haramlarda sakın bak. Fakat bu ne olacak? Yapmacık olacak. Ne demek yapmacık? Şimdi bakıyorsun adam böyle sofi sovan yemez demiş, bulsa kabuğunu koyvermez demiş. Bu ne demek? Yani orada mekruhtan kaçar öbür tarafta harama dalar. Zihniyet yanlış. Şimdi orada mesela bazı bakıyor. Ya diyor kardeşim sarımsak yiyerek sen Soğan yeme sarımsak yeme kardeşim yemiş bulunduk neyse falan tabi camiye gelmemek lazım milleti rahatsız etmemek lazım soğan sarımsak çiğ yersen koku öpar işte mekruhtur. E tamam anladık. E sen ne yapıyorsun sen haram yiyorsun. Haram yiyorsun, çalmışsın, haksız kazanç elde etmişsin, rüşvet almışsın, faiz yemişsin. Orada soğan yememek mekruhtur diyor Orada gidiyor. ateş yiyor. Öyle mi? Şimdikiler nasıl? Sabah kalkıp, gece ben 20 rekat diye çırkıldım, ondan sonra herife kazık atıyor. E böyle. E şimdi bu ne oluyor? Görüntü itibariyle yapmacık bir takva sergileniyor. Haramlardan kaçıyormuş imajı veriliyor. Ay bu adam şüphelerden bile sakın. Ne takva adam? Şeklinde bir gösteriş yapılıyor. Öte yandan, efendim helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diye gidiyor. Durum bu. Onun için kıyamet kopmadan hakikaten böyle oldu değil mi? He? He? Allah dostlarının efendim menkıbeleri kitaplarda kaldı, rivayetlerde kaldı değil mi? Ne kadar azaldı. Böyle de insanlar bu vardı, böyle de insan olur muydu diye insan aklı almayacak hale geldi ya. E haramlardan sakınmak takvayı ayet efendim görünüşte var gibi gözüküyor. Ama iş başkasına başkasıyla alakadar olduğu zaman da kılıçık yarıyor. Kendi aleyhine döndüğü zaman da o iş karıştı diyor, Nasreddin Hoca'nın kara kabukluya bakmak lazım hikayesi gibi he? halbuki Mevlana buyuruyor estağidu billah kûnû kavvâmini bil kıskt şuhedea elillâh velev alâ anfuşukum evil valideyn veleqrabîn adaletle kaim olun hak ile şahit olun doğru bildiğinizi doğru söyleyin kendi aleyhinize de olsa ana babanızın aleyhine de olsa en yakınınızın aleyhine de olsa. Ha şimdi adamın kızı yanlış yapıyor, kızını korayım derken tamada yükleniyor. Mesela diyorum yani. Orada diyor kızım bak burada yanlışsın Adama hemen diyor ki uuuu. Her işte misalleri çoğaltabiliriz. Her işte efendim değil mi? E, haramlardan sakınacak, yalan şahitlik yapmayacak, demediğini demeyecek efendim lafaktar ve Bütün haramlardan sakınacak. Vera şüphelerden de sakınmak. Eğer insan haram itteki maharim Allah tekun ver ya. Haramlardan sakın mütteki bir insan olursun. Geçen de konuştuk bunu. Mütteki olabilmek için illa sabah kadar namaz akşama kadar oruç şartı yok. Takvanın şartı nedir? Haramlardan sakınmak. Haramları bıraktığın zaman Veri' ve müttakî bir insan olursun, hüdelil müttakîn Kur'an'da sana hidayet olur, rehber olur, elinden tutar, cennete sana yol gösterip kavuşturur. Muttakî olursun, haramlardan sakındırsın. Ama bizim millet ne sahip Bizim millet fazla ömre yaparsa, fazla aç yaparsa, fazla tesbih çeker. He? O zaman daha takva görülüyor. Ama öbür taraftan haram yaparsa, onu anlamıyor. Takvanın şartı haramlardan sakınmak. Bir insan haramlardan sakındı mı? Verah sahibi olur. Ama kıyamete yakın ne olacak? bu haramlardan sakınma gösterişten ibaret kalacak yapmacık hal alacak gerçek manada takva vera az bulunacak Allah bizi o azlardan eder inşallah kıyamet yaklaştığı her bakımdan ortada kainatın efendisinin zamanında böyle değildi sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacak buyurdu böyle oldu inşallah Rabbim bizi bunlardan bu hadis-i şeriflerde beyan edilen kötü vasıflardan muhafaza eylese Zühdü, efendim, tatbik etmeyi, haramlardan sakınmayı, efendim, icra etmeyi bize nasip eylese. Anlatmaktan, dinletmekten, efendim, gösterişten, riyadan, sümayeden öyle bilsinler, öyle gör, görünsünler. E şimdi burada benim yanda insanlar var, ben şimdi mecburen burada böyle görünmem lazım. İşte burada bir haram var ama işte birisi, yanında birisi var mesela, bir çıplak kadın geçiyor, e, birisi neye karşı? Ona bakmamak. He? Öde yandan, efendim kapatın şunu işte, bakma şu tarafa şöyle geç falan. E tamam öbür zamanda girdin karıya sarılıyorsun ya. Mübarek adam böyle takvalık olmaz ki, her yerde takva olacaksın. Orada o vardı, burada bu vardı diye milletin yanında şöyle bakma, sen şöyle geç Başka zaman kara erkek karışık oturuyor. Hoca geldiği zaman kara ayrı, erkek ayrı. E başka zamanda, e bir hoca mı erkek ya? Bir hoca mı erkeksin, komşu erkek değil mi ya? komşuya kareyi çıkarıyor bayramlaşmalar bilmem neler hoca gelmiş ama şimdi televizyonu kapat üstüne bilmem ne ört çuvala geçir ya ne oluyor kardeşim böyle takvalık olmaz böyle yapmacıklık olmaz televizyon nereye koyacaklarını şaşırırlar şimdi seyyarı çıkmış zaten istediği tarafı alıp getirir daha kolay takva herkes takva oldu televizyon <gülüyor> e böyle takvalık olur mu? <gülüyor> he? e işte o hoca görmesin hacı görmesin bu adam efendim e hassas adamdır. Onun için burada dikkatli olalım. O gelmeden evvel ona göre toparlayın. Aman evde resim mecim olmasın. Kastede resim var der ki onları kaldır ya onları. Rezil edeceksin bizi. Ulan ne rezil seni ya? Ne rezil edeceğim? Sen zaten orada evde başka zaman kastelleri doldurmuşsun, resimleri dolduruyorsun. Efendim hoca gelecek diye toparla toparla ne oluyor? Bunlar iş değil. Hiç onun için kıyametten evvel oluyor Hakikaten öyle mi? Ah! Hangi bizim evine kainatın efendisi gelse buyur ya Resulallah diye açıp sokabiliriz? He? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah biraz dur da biraz düzelteyim. Seni bekleyecekti. Biraz dur da neyi düzeltiyorsun ya? Şu anda gelse buyur diyebilecek gibi olmak değil mi? Takva bu, züh bu. Aman nerede? Lafta, rivayette yapmacık, gösteriş birbirine karşı yani. Olmaz. Allah için olan iş böyle olmaz. Allah bizi kendi rızası için takvaya muvaffak etsen. Onu sevdiğimiz için, onu saydığımız için, ondan korktuğumuz için. E, takva odur. <tuk> <tuk> Resulullah bu takva nerededir? Kalptedir. Ne demek? Kalpte Allah saygısı varsa, vücutta onun eseri, çıkar. Adam namaz kırıyor, orasını kaçıyor, burasını kaşıyor, burası şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ne buyurdu? Ema hâdâ levheşi'a kalbuhu kaşaat جَوَارِحُهُ Şu adamı görüyor musunuz dedi. ha Kalbinde Allah'a karşı saygı olsa uzuvlarından belli olur. Her tarafına vurur. Demek ki kalbinde Allah'a karşı saygı yok. Her tarafı kaçınıyor maşınıyor. Hesade birisi gördüğü zaman böyle kılıyor falan. Bir, bir, bir, birisi bakmadığı zaman o ona bakıyor. Böyle bir takva olur. Bir namaz ya. Bir namazda dört, dört rekat namaz en fazla kıldığımız yani Dört dakikadan tutacağı dört dakika gözüne sahip olamıyor ya. Çünkü neden? Kalp yerinde değil. Kalp kendinde değil, akıl başta değil, kalp yerinde değil. Kalpte takva yok. Kalpte takva olmayınca görüntüde var. Yapmacık. Yapmacık olunca hemen bozulur. Yapmacık şey tutar mı? Tutmaz. Öyle bakınca böyle bakar, öyle bakınca böyle bakar. O gördü mü bu görmedi mi? Ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente velivha ve mevlaha Ya Rabbi sen bu nefislerimizi kötü huylarından temizle arındır. Ya Rabbi sen o nefsi tezkiye edenlerin en hayırlısısın. Bizim nefislerimizin, kalplerimizin, ruhlarımızın velisi de sensin. Mevlası da sensin. Yaratıcısı da, sahibi de, maliki de, mutasarrıfı da sensin. Her şey senin elinde ya Rabbi. Senden istiyoruz derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya oncunu bize de biz de yalvarıyoruz. Allah bize de takva ilham etsin. Evet felhema hu furaha ve takwaha nefsi mülheme, ilham gelen nefis makamında nefsi mulheme de kötüyü iyiden seçecek bir kabiliyet Allah ihsan eder. Ya <gülüyor> ululel <gülüyor> siz takva üzere olursanız bildiğiniz haramlardan sakınırsanız Allah size bilmediğiniz şüpheli şeylerde de ne verir? Hakkı batıldan ayıran bir Furkan kabiliyeti verir. O kabiliyetle ne yaparsınız? Batıla kaymazsınız. Haktan ayrılmazsınız. Takva üzere olacaksın. Çünkü senin elinden gelen bildiğin kadardır. Bildiğin kadarıyla Allah'tan korkar. Haramlardan sakınırsan bilmediklerinde de Rabbim seni ikaz eder. Nefsine ilham eder. Onun için Allah'ın dostları ne diyor? En ufak bir şüpheli yemek olduğu zaman hemen şehadet parmağı harekete geçer. Yeme bu yeme. Hemen. Tık tık atar. Adam diyor... Onu öyle demişler öbürü de deneme işte şüpheli bir şey sokmuş e falan. Hadi bakalım yer mi o mübarek? Yemez hemen parmağı atar. Mevla ona ilham ediyor. Bu yemekten yeme. biz kaç kere efendi el. O kadar yerlere gideriz hiçbir şey demez yer. Bir yere gelirsin. Bu eti nereden aldın? Kasaptan. E kasap biliyoruz kasaptan. Bakkaldan alacak halin yok. Kasap nasıl adamdı Bizim kasap Hacı sakallı sizin kasap, de, sormuyorum sizin kasap kesiyor mu bunu? yok, kim kesiyor? mezbahada kesiyor, mezbahada kim ne? Oo, adama bir kere sofrada etler duruyor <gülüyor> efendi 40 kere telefon ettirdi o nereden almış sor, o nereden getirmiş sor, o nereden bulmuş sor biz de diyoruz Allah Allah ya can karnımız da açı, yeceğiz, yemiyor efendi yemiyor ki nasıl yiyecekler öbür tarafta sormadı, sana ne? Allah dostu onlar onlara furkan verilmiş Hakkı bağlıdan ayırır. Niye orada sormadı da orada karıştırıyor. 40 tane telefonla eti soruyor. Ha. Onun için takva kalptedir. Kalpte o saygı varsa Allah ona eserlerini uzuvlara vurdurur. Tesirini halk eder. Sebeplerini yaratır. Allah bize de o makamları ihsan etsin. O dostlara hürmetine onlara olan sevgimiz hürmetine inşallah Rabbim bizi de tamama erdirsin. Böylece kalalım inşallah. Ondan sonra da Diğer hadis-i şeriflere sırayla devam edelim Takva sipere girmektir Sakınmaktır korunmaktır Evet Kendinizi çoluğu çocuğu ateşten koruyun Ateş geliyor ateş neyle geliyor Ateş yangında gelmiyor işte haramlar Günahlar nedir ateştir Bu ateşten korunmanın yolu işte bu cemaatlara Girmek dualarımızın kabulü için niyet edelim İyiliği emrederseniz kötülükten ne ederseniz Duanız kabul olacak Yoksa bana ne ne lazım? Ben dinledim, çıkar giderim. Kimceden bana ne derseniz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah en kötülerinizi başınıza geçirecek. En iyilerinizle dua edecek, kabul etmeyecek. Böyle bir duruma düşmeyelim. Bazı zamanlar düştük. Şimdi de böyle bir tehlikeye düşmemek için inşallah. La illallezineşterra dalalen tebil huda رَجُلٌ وَمَا كَانُوا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُ رَجُلٍ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ لَمَّا ابْغُوا اجْتَمَعُوا لَهُ ذَهَبُوا بِنُورِهِم وَتَرَكُوهُ وَتَرَكُوهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الظِّلِّ يَبْصِرُونَ Um Hediyah. The oh. law. Hey. Yeah. Yeah. Rabb al-alemin, salatü sallahu alaihi wasallam, murcina Muhammedu alaihi wasallam ve yahmamun. Allah minna naseluk al-jannah, ma qarribi ile hamın kabili muamel. bika min al-nar ve ma qarribi ile hamın kabili muamel. Allah min khair ma shalek min nabiukum Muhammed. Sallallahu alaihi wasallam, nauudu bika wa min shirrustahadek min nabiukum Muhammed. Sallallahu alaihi wasallam, wa ant al-mustahann. Wa aleik al-walaq, la Allahümme enna salluquamna alkhayri kullihi ve acilihi ma'alimna amin ve ma'alimna amin ve ma'alimna amin na'udhubbukamna alşerri kullihi acilihi ve acilihi ma'alimna amin ve ma'alimna amin Allahümme ma min qadaytelana fe jalakbatel rashada rabbena atelana amleduka rahmetel ve heyi ilana amin emrina ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين Amin. Burada ismi yazılanların hepsinin ruhlarına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbim şu saatte hediyelerimizi ihsan eylesin. Ağr hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlilere devalar, borçlulara edalar nasip eylesin. Buradan dağılmadan mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Allah nahce luke tamamen ni'me ve devam el afiye, husn el khatime. Elâşrufü El Fatiha. bismillâhîl raḥmānîl Rabbil-'Alamîn. raḥmānîl